that I am back in town Merhabalar ben mesut varlık merhabalar ben Gökhan Aslan Efendim, evet e, akademiya bilim ve dünya işlerini birlikte düşünen bir programla geri döndük açılış parçamızdan da anlaşılacağı üzere cjansından ee, soğutelde göz detayanmbe kızlar için mi geri döndük biz akademi programı ile Peki yani Hayır. bu şarkıyı onun için seçtiğini tahmin ettim ben ama yok amacımız sadece dönmek Üst, üstüne kim alınırsa ee, bu sefer biraz daha e, şey Çeperi sınırı belli bir programla dönmüş olduk çünkü niye Çeperi sınırı belli diyorum tabi hatırlatalım biz dört buçuk senemi evet, mesut evet dört buçuk evet e, inceden kültür diye kültüre incelemeler alanında Kült dergisinin e, başlangıç tarihiyle aynı dönemde aynı yayın döneminde bir programa başlamıştık ve e, bir yayın dönem ara verdik galiba evet galiba evet. Ve ee, e, kültüre incelemeler zaten alanı gayet geniş, disiplinler arası ee, bir alan. Alanı geniş ve gayet alan diyerek iki defa alanı da cümle içinde evet, kullanıyorum. Evet. Çünkü öyle bir alan. Neyse. Ee, velhasıl e, bu program ise akademiya e, Öncelikle programın isminden biraz başlayalım. E, zor e, geliyor çünkü e, ifadesi. Türkçe'de mi yazacağız, İngilizce mi kullanacağız diye. Biz e, akademiyi akademik e, çevre, tüm akademik e, personaların, kurumların ve akademik bilginin üretimine dair tüm o a, dünyayı tarif etmesi itibariyle akademiya ismini uygun bulduk. E, ve e, Türkçe yazmayı bulduk. Söylendiği gibi akademiya diye. E, ve derdimiz de sadece Türkiye'de değil... E, tüm dünyada öncesiyle, bugünüyle, sonrasıyla akademinin e, hali, pürmül hali, e, ne şekilde, hangi e, amaçlarla, hayallerle, e, işlevlerle dünyaya geldi e, ve bugün ne durumda? Aynı zamanda sadece bir kurum olarak değil, e, hepimiz az çok üniversiteyle bir şekilde hem halı olmuşuzdur. E, bu süreçlerde öğrenci olarak da akademisyen olarak da, yoldan geçen herhangi biri olarak da e, bu kurumların oradaki varlıkları ve işlevleri ve bugünkü durumları üzerine bir e, tartışma programı olacak. E, gerek bazı metinlerden yararlanacağız, gerek konukları buraya davet edeceğiz ya da biz gideceğiz. E, özetle <gülüyor> e, bizim de... Az çok içinde bulunduğumuz, ben araştırma görevliliği yaptım. Şimdi öğrenciliğim devam ediyor doktorada. Mesut sen de uzun bir süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi ile, TC İstanbul Bilgi Üniversitesi ile <gülüyor> e, şey... E, <gülüyor> TC varlık olarak. Evet bir şeyim var, bir ilişkim var. E, az çok biriktirdiklerimiz de var kendimizce ama derdimiz hani bu biriktirdiklerimizin e, buraya böyle hop diye hani, serilip bir e, ağlama seansı olarak hani ifade edilmesinden ziyade top bir neydi ya acaba hani başına itibaren bu neydi tam olarak akademi neydi <gülüyor> emekti gibi olacak. <gülüyor> akademi emekti. Yani, Emek. Evet. evet yani bu bu programın yani incelen kültürü bitirmiştik çünkü e, işte iş yoğunluğu vardı programda belli bir doygunluğa ulaştığımızı evet. düşünüyorduk vesaire ee, ama sonrasında sen kaşınmaya devam ettin. Evet. Ve bir işte bu şu akademi meselesini bir e, kafamızda oturtmak için bir program yapalım e, diye. Uh -huh. Yola sen çıktın aslında. Ben sonradan e, şey oldum. Yancı e, şeyinden katıldım. <gülüyor> ama yani işte mottomuzda da belirttiğimiz gibi bilim ve dünya işlerini Tıpkı incelen kültürde de sadece bir e, akademik disiplini tartışmak e, açısından değil. Bunun bütün gündelik hayata Hı -hı. E, işte e, yemek e, yerken e, sevgilimizle ilişkimizde e, gece uyurken gazete, okuduğumuz gazetede takip ettiğimiz e, konserde vesairede falan e, her yerde aslında bu bilim denilen soğuk uzak sıkıcı. ...şeyin aslında düpedüz... ...gündelik hayatımızın ta kendisini kuran şeylerin içerisinde... ...önemli bir yer. Hı hı. E, tuttuğunun altını çizmek... E, ...gibi bir durum. Yani akademiye... ...evet güzel bir çerçeve olacak bizim için. Çok fazla... E, ...kafası dağınık ve hı hı. E, şey yapacak... ...böyle... E, ...dağılmaya her zaman için... E, ...müsait zihinlere sahip adamlar için... <gülüyor> e, yani. ...bir şey... E, ...tutacak. E, Çeperimizi e, sağlamış olacak ama bu akademiya diyerek aslında içine üniversiteler katmış oluyoruz akademisyenleri de katmış oluyoruz akademisyenlerin gündelik dertleri de öğrencilerde öğrencilerin gündelik dertleri de dolayısıyla ailelerin dolayısıyla yök vesaire gibi e, resmi kanalların e, yahut işte alternatif eğitim akademilerinin vesaire yeterince aslında geniş e, bir alandan Bahsediyoruz. Evet. Yani e, ve bu alan e, ilk öğretim ve orta öğretimdeki e, ilişkilenmeden bağımsız değil hepimizin. Asla. E, tabii burada şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Bazı sorular tabii hani, soracağız program boyunca elbette. İlişkilenmeden bağımsız değil dedim ilk öğretim ve orta ama buna yüksek öğretim dediğimiz zaman hı hı. sadece adı üstünde yüksek yani ortadan sonra gelene yüksek denir basitliğiyle İlk Öğretimse öğretimdir peki yani haliyle listenin devamı mıdır sorusunu da bir şekilde gündeme getirerek e, bu bakışı da bir anlamaya çalışmak. E dünyada bu işler nasıl oluyor şu evet. anda ne durumdayız? Evet tam da öyle Dü <gülüyor> dünyada da e, bu hikaye nasıl bir şekilde şekilleniyor nasıl bir şekilde bir e, yol buluyor kendine diye. Ee, şimdi kafamdaki e, akışlarla ilgili ve su, yani bu akademi söz konusu olduğunda bir tartışmada hani belli başlı konuları, soruları yavaşça düşünmeye başladığımda bu programımız yani bugünkü bu programımız biraz aslında diğer programların e, girizgahı ya da indeksi gibi aslında olacak. E, Tüm şey boyunca, yayın dönemi boyunca. E, ve evvela şöyle başlarsak... E, Söz konusu sadece Türkiye değil, dünyada da böyle bir dert var. Bununla ilgili kendimce bir sürü e, okumada karşılaştım ama ilk farkındalığım Terry Eagleton'ın bir yazısı hmm. olmuştu. Hmm. Ee, evet, Üniversitelerin Ölümü diye çok şeyde böyle çarpıcı da bir başlığı var. Ee, burada Guardian'da çıkmıştı 2010-17 Aralık'ta. Ee, şimdi oradan çok kısa bir, bir kısmı okuyacağım. Ee, şöyle bir e, sona doğru şöyle bir şey e, ifade ediyor. Zamanımızda tanık olduğumuz ise eleştiri merkezleri olarak üniversitelerin ölümüdür. Yani hı hı. Sonuç olarak e, buraya bağlıyor ve diyor ki, Margaret Thatcher'dan bu yana akademinin rolü adalet, gelenek, hayal gücü, toplumsal refah, zihnin esnekliği veya alternatif gelecek vizyonu namına Stukaya meydan okumak yerine ona hizmet etmek oldu bunu beşeri bilimlere yönelik devlet yardımını arttırmanın aksine toptan toptan bir kesintiye de kolayca değiştiremeyiz. Ee, burada burada bitiriyorum ben hani kısmı. Bu yazıya internetten de ulaşabilirsiniz bir sürü kaynakta çevirisine de İngilizce e, metninde de bu çeviriyi de Ali Murat varlığı tarafından yapılmış bir çeviri. Onu da belirtelim Şimdi burada benim dikkatimi çeken başlıklar aslında tam da bu ee, Adalet, gelenek, hayal gücü, toplumsal refah, zihnin esnekliği. Yani demek ki bir sürü misyon yüklüyoruz ee, Bir sürü şey bekliyoruz Hem eğitim, yani hatta öğretim kurumu Hem e, araştırma yapsın Hem e, politik hikayelerde bize bir yol göstersin Hocam diye dönüp baktığımızda Ya da akil insanlar ya da aydınlar diye dönülüp bakıldığında bir şeyler söylesinler. Bunları söylerken bir referans kurum. Referans kurumu olsunlar, bilir kişi olsunlar. bir yaşam alanı sunsunlar belli bir yaş grubuna, özellikle hani öyle olmak zorunda değil elbette ama yaşam alanı sunsunlar. Teknik, hatta sanayi daha doğrusu artık sanayi içinde daha verimli, daha karlı olanakları yaratmalarına onlara yardımcı olsunlar ve vesaire böyle gidiyor. Bir sürü yani bu reva mıdır diye de düşünüyorum yani. Bunu kime yüklüyorsunuz? Mesela marangozların böyle bir görevi yok. Şimdi marangozlarla niye karşılaştırıyorsun? Aşağı yukarı olduğundan değil. Yani bu da bir meslek grubu mudur? Şimdi bu da başka bir soruya dönüşüyor haliyle. Akademisyen bir meslek, yani bu mesela bu program bir meslek programı mıdır mesela haliyle. Meslek dalını tartıştınız. Serbest meslek. Ha mesela su tesisatçıların içinde bir program yapıyorsak bu kadar böyle bir gündemde olur muydu? Demek ki farklı bir şey var burada. Hani bu daha iyi daha üstün daha bilmem ne değildi. Kendilerinden beklenen olarak. Evet, birçok görev, iş vesaire var ve bunları yaparken özellikle tam da Türkiye'nin son hiç bitmeyen gerçi ama hani son özellikle birkaç yılına şöyle dönüp baktığımızda bir de üstüne üstü bunların yaparken şey bekleniyor. Devletle çatışma. Çatışırsan ya da böyle olur. Ama bir yandan da çatış, çatışmazsan hani sen de aynı zamanda bir muhalefet kurumu gibi ee, olmalısın. Özgür düşünce dediğin şey böyle bir şey. E, tabii çatışayım ama bu sefer de içeriye atıyorlar. E, bir yandan da ama araştırma faaliyeti yap. Derste derste de girmen lazım. E, i̇çeriye atılan nasıl derse girip ders verecek? O da enteresan. Karmaşık bir e, beklentiler ağı var. Özellikle. Evet yani dediğin gibi aslında Cumhuriyet hani Türkiye üzerinde e, bakarsak Baya Cumhuriyet tarihi boyunca hani Osmanlı'ya hiç e, şey yapmadan girmeden konuşursak hı hı. E, Cumhuriyet tarihi boyunca aslında üniversite ve devlet ilişkisi her zaman için gıllı gışlı bir e, konu olmuştur. Hep netameli bir e, mevzu olmuştur. Yani e, darbeler tarihimize de baktığımızda e, işte sanayi tarihimize de baktığımızda kültürel tarihimize de baktığımızda hep bu. Ee, ...gelmeli, gitmeli... E, ...kritik bir ilişki... ...ve e, tansiyonlu bir durum... ...her zaman için hı hı. söz konusu. Ee, e, bu son zamanlarda... ...son birkaç e, yılda özellikle... ...ve son birkaç ayda... ...özellikle... ...iyice yükselen bir tansiyon... ...hatta e, bazen... ...hastayı kaybettiğimiz... E, ...durumlara e, doğru giden... ...bir e, evet. durumdan bahsediyoruz aslında. Durumlara giden bir durum... T Bunun defa, altını çizmek istiyorum. Iki, Orayı iki, italik dilim. olarak lütfen. <gülüyor> e, çünkü... ...yani aslında... E, ...Türkiye'deki... ...işte ak akademi, üniversite ve devlet... ...ilişkisinin tarihi... ...içerisinde hiç görmediğimiz... ...bir şey olduğu Onu paranteze alıyorum ama... Hı -hı. E, ...şeyler çok da yaşamıyoruz aslında. Sadece böyle... ...20 yıl, 30 yıl... E, ...gibi... E, ...yayılmış dönemlerde... ...yaşanan şeyleri... ...şimdi 2-3 senede veriyoruz Üst üste, üst üste, üst üste. Yönetmelikler değişiyor, o atılıyor... ...onun ataması yapılmıyor, bunun... ...bimlenmesi verilmiyor evet. falan filan. E, bu biraz... ...hani üstümüze üstümüze geliyor... gibi bir e, his içerisine... ...bu kadar... E, ...trajik bir şekilde girmemizi... ...sağlayan şey bu diye düşünüyorum ben. Yoksa... ...şey haricinde... Ee, bu en son 15 Temmuz sürecinden sonra e, bütün ülkedeki üniversitelerin dekanlarının geçtim rektörleri dekanlarının görevden e, alınması e, bildiğim kadarıyla üniversite tarihimizde hatta belki de dünya üniversitesi tarihinde sayılı bir olaydı. Yani yöke kadar 80 darbesiyle gelen e, yöke kadar üniversitelerin e, tırnak içinde bir özellikliği söz konusuydu. Her üniversite müstakil bir kurumdu. Yök kuruldu ve e, rektörler yahut mütevelli heyetleri çapında en üst noktadan e, bir şey yaptı. E, yönetimlere evet. müdahale edebilen bir kurum oldu. Ama şimdi bu dekanlara kadar e, girmek e, şeyin, iktidarın, devletin, e, üniversitelerin baya bir içine kadar elini sokması anlamına geliyor ki... Ee, benim için e, hani akademinin yarını Türkiye'de ne olacak gibi bir e, soru tartışılacaksa eğer en e, şey tarafı bu gibi geliyor. En e, trajik ve karanlık e, tarafı bu gibi geliyor. Çünkü işte az önce e, Terry Eagleton'ın yazısından da yaptığın alıntı da belirtildiği gibi. Yani akademi dediğin şey sonuçta bilimin, bilginin. Kritik eleştirel düşüncenin yani özgür düşünce dediğin şey sonuçta eleştirel düşüncedir. Her şeyi sorgulama e, anlamında kullanılan bir şey o. E, özgür düşüncenin e, ve refah insanların daha iyi bir dünyada, daha iyi bir ülkede, daha iyi bir şehirde, daha iyi bir evde... E, ...daha iyi bir zihniyetle yaşaması için çalışan bir e, kurumdan, kurulan bir kurumdan bahsediyoruz... Bu şartlar altında e, ne olacağına dair pek ümit var olmasak da zannediyorum bu programda e, biraz daha e, şey yapmak yerine işte akademi bitti mahvolduk şöyle oldu böyle oldu işte şunu yapılıyor falan feryat figan tamam bunların hepsine zaten hepimiz katılıyoruz hı hı. ama e, şimdi bundan sonra ne yapacağız bu yani şu anda ne yapacağız hatta bundan sonra evet. şu anda ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Ne yapmak gerekiyor? Başka bir yapılanma mümkün müdür? Yani mesela şimdiye kadar e, bu katılıkta kurulmuş bunca kurum var ve bu kurumlar bu katılıklarını e, aslında hani güncel bu e, sistem tartışmalarına da benziyor. Katı hiyerarşik bir sistem kurulduğunda e, bu sistemi bir şekilde tepeden yönetebilen herhangi bir el aynı zamanda bu katılığı katıl bir kabalık olarak sert bir taş atma ya da üstüne basma şeklinde kullanabiliyor. E, halbuki özellik denilen hikaye e, tam da bunun için lazım. E, başka Daha esnek bir yapılanma aslında belki bunu ancak sağlayabilir. Akademi denilen, e, akademisyen olmak ne demektir? Buna zorunlu muyuz ya da böyle bir kurum içerisinden faaliyet yürütmek nasıldır? Bağ esnek ya da daha böyle ünvanların belki ünvanları da tartışacağız sonuçta. ...yani e, ünvanların... ...digri denilen o, o... ...işte doktora ünvanı... ...işte Payeler. payelerin... ...cübbelerin giyilip... ...keplerin atılmasına... ...bu da tartışılabilir ama... ...bu e, değerini düşürmek değil... ...acaba bu halde... ...bu katılıkta biz nasıl daha... E, ...esnek bir hal... ...bir varoluş düşünebiliriz... ...buna insanları katılabiliriz... ...bunun için daha özgür tabi... ...modeller mümkün... Haliyle bu program aslında bir yandan bunca bir şey olurken tamam bunları bir şekilde aktüel olarak gerçekleşen hikayeleri ifade etmek. Ama bir yandan da tamam da e, başka bir türlüsü mümkün mü sorusunu sormak. E, bir e, model önerisi varsa o, o insanı bulmak, o, o kurumu bulmak. Neyse bu konuda yayınlanan raporlar varsa bunlara ulaşmak. Yoksa e, tabii ki yeni değil. Mesela e, Hitler Almanyası'nda 11 Kasım. Mesela 1933'te tam da benzerlik gütmeyelim. Şimdi hemencilik yoksa yani dünyada zaten olan bir şey burada da zaman zaman oldu oluyor. 11 Kasım 1933'te Alman Üniversite ve yüksek okullarına bağlılık bildirisi gönderiliyor. imzalanması gerekiyor. Seri halde çıkarılan 2-3 yasayla da mesela şey yapılması isteniyor. İstediğiniz şu şu şu şu özellikle mesela Yahudiler ya da işte... ...komünist olduğunu düşündükleriniz... ...atabilirsiniz rahatlıkla diye. Ya da işte biraz önce... ...Eggleton'dan yaptığımız alıntıda... ...Tatcher'a gönderme yapıyor. Tatcher'dan sonra diye. Yani demek ki farklı dönemlerinde... ...farklı ülkelerin Tatcher'dan... biz dedi nereden sonra tam bilmiyorum yani. Özellikle o e, piyasalaşmasını... ...devletin e, beşeri bilimlerden... ...elini çekmesinden bahsediyor... ...Eggleton. Bizde de piyasalaşma diyelim ki... ...Özel ve onunla birlikte diyelim. Darbe sonrası, 80 darbesi sonrası. evet. Haliyle her ülkenin farklı dönemlerdeki bu örneklere de bakıp orada ne oldu? Ya da işte Barcelona bağımsız üniversitesi vesaire, otonom üniversitesi var. Bu nedir? Nasıl kuruldu? Ne kadar bağımsız şu an mesela? Örneklere de şöyle bir bakarak. Türkiye'de denemeler yapıldı. Bilginin aslında açılış hikayesi başlı başına değişik bir denemeydi. Özgür Üniversite diye bir şey var şu an. Bir de bir üniversite kalitesinde ne demektir bilmiyorum. Ee, hani bunu överek söylemiyorum ama üniversite kalitesinde yani ondan iyi ya da kötü e, olabilir mi bu konuda yetkin akreditasyon veren ben değilim ama bu kalitede e, eğitim veren eden ayrıca kurslar özel kurumlar e, iyi kadrolar olan yerler var kurumlar var Haliyle bir sürü örnekten hani mütevelli bunlara da bakarak aslında biraz NCY karartmamak da adına bir yol bulmak benim e, burada aradığım şey. Evet yani yoksa hani işte e, işte akademisyenler e, işlerinden oluyor. E, son zamanlarda çıkan bir e, BBC'deki e, haber var. Aa, evet. Dünya'ya yani şey yapan göç eden en çok e, göç eden akademisyen sayısı şu an Türkiye'den e, çıkmış durumda. Evet. Bu bu bir şeyi işaret ediyor. Ee, ama dönüp dönüp yani bun, bunları da muhakkak konuşacağız, Hı -hı. tartışacağız. Nedeni, ne oluyor, ne bitiyor muhakkak konuşacağız ama e, sadece bunların etrafında işte e, öğretmenler atılıyor, atanmıyor, şu oluyor, bu oluyor Hı -hı. falan filan gibi bir patinaj yapmak yerine... Evet bunlar oluyor ve bunlar oluyorken biz ne yapacağız? Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapabiliriz? Gibi bir e, sürekli olarak şey kapıyı açık tutma, hani enseyi karartmama ve e, evet. o kararmaması için de Hı -hı. üstelik e, biraz ne derler zihin e, şeyi yapalım, evet. jimnastiği yapalım. Tam da dediğin o haberi e, BBC'de çıkan haber, Hı -hı. 25 Ekim'e iki gün önce, üç gün önce e, bu haber, yani hatta alıntı yapayım istersen tam yeri gelmişken. E, Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün bir fonu var. Bilim İnsanı Kurtarma Fonu. Ee, buraya şu an e, en çok başvuru Türkiye'den yapılmış. 65 deniliyor. Ee, tabii bu Barış Çin Akademisyenler Bildirgesi sonrasında evet. iyice arttı. Evet. Sonraki olaylarla, hikayelerle birlikte. Ee, bir de İngiltere'deki Council for At Risk, Academics Risk altındaki Akademisyenler Konseyi. O da aynı zamanda ee, bize şu an büyük çoğunluk Türkiye'den yap yapılıyor başvurular diye. Ee, şimdi şöyle o zaman dışarı çıkıp şöyle bu uzaktan yukarıdan baktığında da bir yandan bir e, hararetlenme bir kırmızı ışığın yanında bir evet, ülke var. Evet, evet. Yani akademisyenler oradan böyle en çok başvuru oluyorsa ha, burada bir mevzu da var. Ee, alarm veren bir şey var belli ki. Ne olacak bakalım mesela gidenlerle de konuşup e, onların... <gülüyor> tahayyülü nedir ileriye dair ee, haliyle bir şekilde bunları da hani ifade ederek ama dediğim gibi bir öneri de mümkünse bunu da mümkün olacak katmaya çalışarak e, sağlayacağız bir, bir görüş ortaya koymaya çalışacağız herhalde burada da yine kültür incelemeler e, disiplininin alanının e, bu her şeyi birbirine katma böyle <gülüyor> diyorum ama bu kötü anlamlı değil katarak birbirine bir ilişkileri anlamı, anlamlandırmaya, anlam aratır haritalarını çözmeye çalışma şeyi yine bizi ele geçirecek. Hastalığı. <gülüyor> e, Süremizin e, süremizi sonuna, sonuna geldik. Evet. Demek ki o zaman kapatıyoruz. Evet. Gelecek programda bu sefer e, bir konukla, sürpriz bir konukla falan diye. Çılgın. Çılgın bir konukla e, doğrudan davarından gireceğiz mevzuya. göbeğinden girmeye başlayacağız. Heyecanla bizi takip ediniz. E-mail adresimizi söyleyebiliriz şu an. E ya radyoda at gmail.com e Pek yakında bir bloğumuz da olacak. Burada metinler de paylaşacağız. Aynı zamanda bu konuyu çalışmak, düşünmek isteyenlere bir kaynak da olacak diye umuyoruz. Haftaya, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. İyi günler. İyi günler.